Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, yarın Birleşmiş Milletler 8 Haziran 2019 Dünya Okyanus Günü. Teması ise cinsiyet ve okyanus. Bugün de insanlığın okyanusla olan ilişkisinin cinsiyet boyutunu keşfetme fırsatı öne çıkarılıyor. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin beşincisi olan cinsiyet eşitliğini sağlama ve tüm kadınları ve kızları güçlendirme hedefine vurgu yapılıyor. Çünkü toplumun hem kadınlar hem de erkekler arasındaki benzerlik ve farklılıklarla oynadıkları farklı rollerin eşitliği olan cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması sadece insan hakkı değildir. Bu hak sürdürülebilir kalkınmaya güç katarak gelişim ve ekonomiyi hızlandırır. Günümüzde denizlerin, okyanusların ve denizdeki kaynakların korunarak sürdürülebilir yönetilmesinde cinsiyet eşitliğinin önemi giderek artmaktadır. Çok az sayıda veri ve araştırma bulunan bu konuda ortak eylem gereğiyle Dünya Okyanus gününde küresel etkinliklerle yaygın etki yaratılıyor. Daha fazla okyanus ve cinsiyet okuryazarlığı oluşturmak ve deniz bilimi araştırmaları, balıkçılık, denizde göç ve kaçakçılık, politika gibi iş alanlarında cinsiyet eşitliğinin teşvii için uğraşılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ''Ülkemizin denizleri okyanuslara ulaşırken kirlilikleri de beraberinde götürüyor. Mavi vatanımız, denizlerimizi ve gezegenimizin nefes suyumuzu korumalıyız.'' Kadının, kız çocuklarının gücünü denize katmalıyız. Okyanus ve cinsiyet okuryazarı olmalıyız dedi. Bu konuda önemli çalışmalar yapan Ashoka Fellow, Doktor Huriye Gönceoğlu, Türkiye'nin kadın balıkçıları konusunda çalışıyor ve diyor ki, Kadınlar denizden kazandıklarıyla yuva kurmuşlar, çocuklarını büyütmüşler, düğünlerini yapmışlar. Deniz onlar için sadece geçim kapısı değil, onlar için bir ev. Bu aşamaya kadar beni yüreklendiren hep balıkçı aileleri oldu diyor. Kuzey Doğa Derneği Başkanı Döçent Doktor Çağın Şekercioğlu açıklama yaptı. Yanlış su kullanımı ve kaynakların yok edilmesiyle tamamına yakın kuruyan kuyucuk kuş cennetinin kurtarılması için çağrıda bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kuyucuk gölü yok olmak üzere olduğu için bu günü kutlayamadıklarını söyleyen Şekercioğlu 1 Haziran'da gördük ki kuyucuk gölü neredeyse tamamen buharlaşmış bir parmak su kalmış. Kuş sayısı son derece az ve birkaç hafta içinde maalesef kuyucuk gölü tamamen kuruyacak dedi. Geçen yılın Eylül ayında Kuyucuk Gölü'nün tamamen kuruduğunu kaydeden Şekercioğlu. O zaman bizim ümidimiz kar ve yağmurla kendine gelmesiydi. Bu sene Türkiye bol yağış aldı. Yağışlar rekor doluluk oranlarına sahipti ama buna rağmen Kuyucuk Gölü daha Haziran ayının başında kurumuş durumda. Haziran ayında tamamen buharlaşacak. Bu da Kuyucuk Gölü'nün kurumasının nedeninin yağmur ya da kar yağışıyla değil, bölge halkının hem taban suyunu hem de yüzey suyunu göle ulaşmadan kullanmasından kaynaklandığını gösteriyor dedi. Kuzey Doğa Derneği olarak yıllarca uyarılar yaptıklarını dile getiren Şekercioğlu, kendi araştırma ve uyarma görevlerini yaptıklarını fakat kuyucuklarının kurulmasıyla ilgili somut adım atılmadığını söyledi. Basına 2012 yılında da benzer bir demeç verdiğini hatırlatan Şekercioğlu, Kuyucuoğlu şu anda son 10 yılın en düşük seviyesinde, Kuş sayıları etkileniyor. Endişeliyiz gölde. Kars valiliğiyle yaptığımız Türkiye'nin ilk üreme adası şu anda ana karayla birleşmiş durumda. Taban suyunun pompalarla çekilmesi ve kaynak suyunun çevre köylerde kullanılmasıyla göl yeterince su alamıyor dedi. Antalya'da tatlı su kaynaklarında yetişen Nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu şelalesi 40 göz, yamansız su kaynaklarında yaygın olan Nilüferleri koparmanın cezası kırk bin 913 lira. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise bunun iki katı. Türkiye'de Abant, Gölcük, Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da da 40 göz ve Yamansaz su kaynakları ve Kurşunlu Şelalesi'nde Nilüferler aynı zamanda ciddi tehdit altında. Yetiştiği doğal ortamından koparılıyorlar. Bazı otellerin süs havuzlarında kullanılıyor. Yine bazı vatandaşlar evlerinde yetiştirmek için koparıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü biyolojik çeşitliğin korunması kapsamında değerlendiriyor. Bu koparmaları ve 2872 sayılı çevre kanununa göre Nilfer çiçeğini kopartanlar veya ticaretini yapanlar biyolojik çeşitliği tahrip etmekten idari para cezası ödüyorlar. Bu yıl için bu 40.913 lira çiçeğin kopartıldığı alan bir korunan alanın içerisindeyse yani Milli Park gibi doğa koruma alanı gibi o zaman 41.826 lira para cezası var. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin silüeti giderek yükselen yeni bir dağ ile değişiyor. Yalnız bu dağ bir çöp dağı. Kentin Gazipur ilçesindeki çöplüğe her gün 2000 ton yeni çöp atılıyor. Yılda yaklaşık 10 metre yükseliyor. Gazipur çöplüğünün çok yakında ülkenin en önemli anıtlarından olan 73 metrelik Tac Mahal'i geçeceği ifade ediliyor. BBC'nin haberine göre neredeyse 40 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan çöpük 17 yıl önce kapatılması gerekiyordu ancak Gazipur çöplüğüne dökülen çöplerin miktarı her yıl biraz daha artıyor. Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kirli başkenti dediği yeni derhide çöplüğünün yüksekliği 65 metreyi aştı. 1984'te açılmıştı ve 2002'de kapatılacaktı ama hala devam ediyor. Evet üstelik çok ciddi bir risk. Geçen yıl yoğun yağışlar sonucu çöplüğün bir bölümü çöktü. İki kişi çöp yığınının altında kaldı öldü. Çöplüğün yaydığı metan gazı nedeniyle de sık sık yangınlar çıkıyor. Atıkların atık suları ise yakınlarındaki sulama kanallarına akıyor. İnsanlık olarak dünyamıza sorun yaratmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri